444, numaralı konu, Ensardan bir kişinin vasiyle ile Bin Eska yardım etmesi, evet, vasiyle ile Bin Eska şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber Tebuk savaşı için telal çağırttı, ben eve gidip tekrar geri döndüm, sahabilerin öncüleri çıkmıştı, Medine'de dolaşıp, kim beni bindirirse, savaşta ele geçirilecek ganimetten bana düşecek payı ona vereceğim, dedim, Ensardan bir ihtiyar, biz onu sıra ile bineğimize bindiririz, yemeği de benim üzerime olsun, onun payı benim olsun, dedi, ben de, Evet dedim, onunla beraber yola çıktım ve dönünceye kadar onun çok iyi bir arkadaş olduğunu gördüm, savaş sonunda elimize birçok ganimet geçti, bana birkaç genç deve düştü, onları sürdüm ve ensardan olan o zata götürdüm, ihtiyar develerden birinin terkisine bindi, önden ve arkadan develere baktıktan sonra ey kardeşimin oğlu, develerin sana mübarek olsun, bana vermeni şart koştuğum, ganimetteki payın değildir, dedi.